Euzu billahi inneşşeytani eracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendim, tabiat faslinden devam ediyoruz bugünkü sohbetimize de. Tabiatın ...tesir sahibi olamayacağına dair... ...üstad mütealalar arz ediyordu... ...üçüncü muhalini bugün arz edeceğiz... ...üçüncü muhal... ...bu muhali izah edecek... ...başka risallerde beyan edilen iki misal... ...birinci misal... ...bütün asar medeniyetle... ...tekmil ve tezgin edilmiş... ...medeniyetin bütün eserleriyle... ...mükemmel ve müzeyyen hale getirilmiş... ...hali bir sahrada kurulmuş... ...bomboş bir çölde kurulmuş... Yapılmış bir saraya gayet vahşi bir adam girmiş. içine bakmış. Medeniyet görmemiş bir adam. Bomboş bir çöldeki muhteşem bir saraya giriyor. Binlerle muntazam sanatlı eşyayı görmüş. Vahşetinden, yani medeniyet görmemişliğinden, ahmaklığından, hariçten kimse müdahale etmeyip, o saray içinde o eşyadan birisi, o sarayı müştemilatıyla beraber yapmıştır diye tahariye araştırmaya başlıyor. Peşin bir fikirle giriyor içeri. Dışarıdan hiç kimse buraya müdahale etmemiştir. Dolayısıyla içerideki bir şey bu sarayı yapmıştır. Peşin bir fikir, bir ön yargıyla araştırmasına başlıyor. Hangi şeye bakıyor? O vahşetli aklı dahi kabil görmüyor ki, o şey bunları yapsın. Sonra o sarayın teşkilat programını ve mevcudat feristesini ve idare kanunları içinde yazılı olan bir defteri görür. Çendan elsiz ve gözsüz ve çekitsiz olan o defter dahi sair içindeki şeyler gibi hiçbir kabiliyeti yoktur ki o sarayı teşkil ve tezyin etsin. Fakat mustar kalarak, zorunlu olarak, bilmecburiye eşyayı ahire nispeten kavanin ilmiyenin bir ünvanı olmak cihetiyle o sarayın mecmuna bu defteri münasebettar gördüğünden işte bu defterdir ki o sarayı teşkil, tanzim ve tezin edip bu eşyayı yapmış, takmış, yerleştirmiş diyerek vahşetini ahmakların, sarhoşların hezeyanına çevirmiş. Evet, muhteşem bir saray. İçerisinde her türlü sanatlı, süslü şeylerle dolu. Böyle bir saraya, daha önce hiçbir saray görmemiş, vahşi bir insan giriyor. Fakat her şeydeki ihtişamı yine de o vahşi aklı bile takdir ediyor. Fakat bir peşin fikri var. Buraya hiç kimse dışarıdan müdahale etmemiş. Dolayısıyla bu sarayı yapan ancak bu sarayın içinde olan bir şeydir diye bir araştırmaya başlıyoruz. Bu vahşetli aklı da hiçbir şeyi bu saraya usta olacak kabiliyette görmüyor. Fakat en son mecbur kalarak sarayın teşkilat programını ve içinde mevcut ne varsa hepsinin fiil istesini içeren, sarayın nasıl idare edildiğine dair kural ve kaideleri ihtiva eden yazılı bir defter buluyoruz eli yok, gözü yok, çekici yok, bu defterin de bu sarayı inşa edemeyeceğini biliyoruz fakat dışarıdan hiç kimse müdahale etmemiştir peşin fikriyle başladığı için içerideki bir şeye bu icraatı vermek durumunda bunun için de en uygun şey olarak o defteri görüyoruz. Buna mecbur kalışının sebebi baştaki ön yargısı, dışarıdan hiç kimse buna müdahale etmemiştir düşüncesidir. Evet, mecburen de bir şeye e, tesir, etki vereceği için bunu en iyi defter olarak görüyoruz. Aslında bir defterin bir sarayı inşa etmeyeceği, oradaki yazılı kuralların icraat adına hiçbir şey ifade etmeyeceği, arkasında mutlaka bir ilim, bir irade, bir kudretin çalışması gerektiği fikrini, taşıması ve böyle ahmakça bir iddiada bulunmaması lazımdı. Fakat peşin hükmü onu böyle bir şeye zorluyor. İşte bu defterdir ki o sarayı teşkil, tanzim, tezin edip bu eşyayı yapmış, takmış, yerleştirmiş diyerek vahşetini ahmakların, sarhoşların hezeyanına çevirmiş. Üç katlı bir saçmalık adeta üstad katmanlı bir şekilde bize takdim ediyor nasıl bir insan bunu söyleyebilir bir defa ahmak olacak yetmez sarhoş olacak yetmez vahşi olacak yani hiçbir şey görmemiş olacak ve hezeyanvari ifadeler kullanacak dengesiz bir aklın mahsul vahşilik ahmaklık sarhoşluk iç içe geçmiş ancak böyle bir insan böyle bir iddiayı dile getirebilir Yoksa aklı başında bir insanın az çok ilim, irfan nasibi olan bir insanın az çok istikamette düşünebilen bir insanın böyle bir fikirde bulunmaması gerekir. İşte aynen bu misal gibi hadsiz derecede misaldeki saraydan daha muntazam, daha mükemmel ve bütün etrafı mucizane hikmetlerle dolu şu saray alemin içine inkar uluhiyete giden Tabiyyun fikrini taşıyan vahşi bir insan girer. Evet. Bu kainat bir açıdan saraya benzer. Fakat dünyevi saraylar gibi değil. Müthiş bir büyüklükte, çok ince nizamlarla işleyen ve her tarafında taklit mümkün olmayan sanatlarla dolu bir saray. Bu alem sarayı. İşte böyle bir sarayın içine inkarı uluiyete giden tabiyyum fikrini taşıyan vahşi bir insan girer kafasında bir yani uluhiyet inkar Allah inkar peşin fikriyle adeta giren ve her şeyin kendi kendini idare ettiği her şeyin kendine ait kendi özünde bazı kabiliyetler bulunduğu fikrini taşıyan tabiatçı fikrini taşıyan vahşi bir insan girer daire-i mümkünat haricinde olan zatı ı vacibül vücudun eser sanatı olduğunu düşünmeyerek daire-i mümkünat haricinde olan yani bu yaratılmış şeyler gördüğümüz her şey bu yaratılmış şeylerin arkasında yaratan ünvanıyla ve dolayısıyla yarattığı şeylere benzemeyen müteal ali bir Allah inancı düşünmesi lazım gelirken insan bunları devre dışı bırakan bir fikirle başlıyor bir ön yargıyla. Evet, daire mümkünat haricinde olan zatı vacibül vücudun eser sanat olduğunu düşünmeyerek ve ondan iraz ederek, yüz çevirerek daire-i içinde bu görülen şeyler içerisinde kader ilahinin yazar bozar bir levhası hükmünde ve kudret ilahiyenin kavanin icraatına tebeddül ve tahayyür eden bir defteri olabilen ve yanlış ve hata olarak tabiat namı verilen bir mecmu-i adatı i adat-ı ilahiye ve bir fiir sanat-ı görür ve der ki... Madem bu eşya bir sebep ister, hiçbir şeyin bu defter gibi münasebeti görünmüyor. Çendan hiçbir cihette akıl kabul etmez ki, gözsüz, şuursuz, kudretsiz bu defter, rububiyet-i mutlakanın işi olan... Ve hatsiz bir kudretik eden icadı yapamaz. Fakat madem saniy kadimi kabul etmiyorum, öyleyse en münasibi bu defter bunu yapmış ve yapar diyeceğimdir. Evet. Misalin güzel bir tatbiki var burada. Evet. Saray, misaldeki saraydan daha muntazam, mükemmel, bütün efradı etrafı mucizanikmetlerle dolu olan şu saray alem içine. Allah'a inkar fikri taşıyan tabiatçı bir vahşi insan giriyor. Dolayısıyla bu kainata bakar bakmaz kainata benzemeyen bir yaratıcı fikrinin onda hasıl olması lazımdı. Çünkü her şey birbirine benziyor. Her şey yapılmış orada. Dolayısıyla her şey yapılmış, yapılmaya muhtaç. Dolayısıyla şudur dense onun da yapılmaya muhtaç olduğu düşünülüp kendi kendine bu etkiden tesirden azletmesi gerekiyor. Evet, dolayısıyla bu aleme bakıp bu muhteşem alemi bir sahip, bir usta adeti ararken inkar uluhiyet fikrini peşin kabul eden bir insan nasıl bakıyor? ''Daire-i mümkünat haricinde olan zat-ı vacibül vücudun eseri sanatı olduğunu düşünmeyerek ve ondan iraz ederek, daire-i mümkünat içinde kader ilahinin yazar bozar bir levhası hükmünde.'' Evet, bu mümkünat içerisinde yani bir vücup alemi var, bir mümkünat alemi var. Allah'ın gayrısına mümkün mümkünat alemi diyoruz. Olabilirdi de olmayabilirdi de başka şekillerde de olabilirdi bunlar. Fakat olabilecek şeylerin içerisinde en güzel şekilde, en estetik şekilde her şey yaratılmış. En faydalı şekilde yaratılmış. Dolayısıyla bu belli bir programa, belli bir ilme, belli bir iradeye, belli bir kudrete dayanarak ancak varlık safhasına çıkabilir. Evet. Dolayısıyla böyle muhteşem bir kainata bakıp, onun nasıl işlediğini, müşahede edip bunu da kanun olarak ifade edip sonra bu kanunlar bunu yapmıştır deyip çıkmak çok akılcı bir yaklaşım olmayacaktır. Evet yani Bir şeyin nasıl yapıldığını ortaya koymak o işin adeta arkasındaki yapıcı inkar etmek anlamına gelmiyor. Yani muhteşem bir cihazın, makinanın nasıl yapıldığını ifade ve izah ettiğimiz zaman bu nasıl yapıldığının e, ortaya konuşu onun mühendisinin inkar anlamına gelmiyor. Yani ben diyorum ki bu makine ne kadar muhteşem. Mühendisini tebrik etmek lazım. Ama işte bu inkar olaya yakın bir e, vahşi insan diyecek ki ya bu makine böyle böyle böyle böyle çalışıyor diye bilimsel bir izah yaptığını düşünün. Onun nasıl çalıştığının izah edilmesi onu yapanın o muhteşem e, ustanın inkar anlamına gelmeyecektir. Dolayısıyla bilimin yaptığı kainattaki bu hadiselerin işleyişini ortaya koymaktır. Bu nedir? Buradaki güzel bir ifadeyle mejumuayı kavani'n adatı ilahiye. Yani Cenab-ı Hak, yaratılış üslubu budur. Cenab-ı Hak böyle yaratıyoruz. Kanun dediğimiz şey, Cenab-ı adetleridir. Cenab-ı Hak kainatı nasıl sevk ve idare ediyor? Bunun cevabıdır aslında bilimin ortaya koymuş olduğu bütün kanunlar böyle dendiğinde bir anlam ifade edebilir kainataki kanunlar. Ama tek başına kanunun kendisini alıp bu kanunlar kainatı çekip çeviriyor demek hiçbir şekilde e, bilimsel bir düşünce değildir. Olsa olsa bu ancak işte başta söylediğimiz gibi inkar ruhluyeti peşin peşin kabul eden felsefi bir düşüncedir. Evet, materyalist e, determinist felsefi bir düşünce deniyor buna. Dolayısıyla bilim ayrı bilimin uğraştığı alan ayrı bunun materyalist bir yorumu çok ayrı bir şey. Evet. Kader ilahinin yazar bozar bir levhası hükmünde. Yani kainata kainat kainat muhteşem bir programa istinat ediyoruz. Bu programın uygulanma haline biz kanun diyoruz. Dolayısıyla böyle bir anlam ifade ediyorsa kanun bir şey ifade eder. Pek yanlış olarak ve hata olarak tabiat namı verilen bir mecmai kavaniin-i adat ilahiyye. Cenab-ı Hakk'ın adetinin kanunlarının bir mecması olan tabiat. Evet. Muhteşem bir tabir bu. Yani kainat niçin böyle değişmez tek düze standart bir şekilde hareket ediyor? Cenab-ı Hakk'ın adeti böyle. Cenab-ı Hakk adetini değiştirmiyor. Cenab-ı Hakk'ın bir çeşit disiplini bu. Cenab-ı Hakk yaratıklarını böyle yaratıyor. Cenab-ı Hakk'ın adetlerine değişiklik bulamazsınız diye ayet-i kerime ifade ediyor zaten. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın e, hareket düsturlarını adeta, kainatdaki yaratma düsturlarını, adeta Cenab-ı Hakk'ın kainatı yaratırken kullandığı dili ifade ediyor. tabiat kanunlar dediğimiz şeyler. Fakat kanunları kabul edip, kanunun gerisinde kanunu koyan ve icra edeni tanımamak büyük çapta bir ahmaklıktır. Evet kanunları görüyor ve der ki madem bu eşya bir sebep ister ya sebepsiz hiçbir şey yok her şey bir sebebe dayanıyor bir illet istiyor bu eşya bu varlıklar elbette bir sebep ister hiçbir şeyin bu defter gibi münasebeti görünmüyor nereye baksa hiçbir şey kainatta bu muhteşem sanatları ortaya, ortaya koyacak akılda şuurda kudrette iradede değil Çendan hiçbir cihetli akıl kabul etmez ki gözsüz, şuursuz, kudretsiz bu defter. Rububiyet-i mutlakanın işi olan hadsiz bir kudreti iktiza eden icat yapamaz. Evet. Tabiat denen şey de işte bu kanunlar mecmuastır. Kanunlar kendi başına hareket eden şeyler değildir. Hatta kanunların bir varlığı bile yoktur. Yani nasıl devlet nizamı, devlet kanunları vardır. Kanunlar kitaplardadır. Onun icra edilmezse o kanunlar bir anlam ifade etmezler. Kağıtlara münhasır ölü kanunlar olarak kalırlar. Dolayısıyla tabiattaki sadece kanun deyip orada durduğunuzda arkasında nasıl bir güç, nasıl bir irade, nasıl bir ilme istinat ettiğini düşünmediğinizde havada kalıyor Bu ifade dolayısıyla böyle bir kanunun kendi kendini icra etme e, gibi bir fonksiyonu olamaz. Fakat madem sani kadimi kabul etmiyorum yani işte ezeli bir yaratıcıyı kabul etmiyorum. Bunu baştan çünkü peşin fikirli olarak kabul etmişti. Öyleyse en münasibi bu defter bunu yapmış ve yapar diyeceğimdir. Yani bu kanunları kabul edip gerisini düşünmeyerek bunlar bunu yapmış ve e, sevk ve idare ediyorlar diyeceğimdir. Biz de deriz. Ey ahmakül humakadan tahamuk etmiş sarhoş ahmak. Evet. Müthiş bir... E, tahkir var burada. Üstad girişte de söylemişti yani Risale-i Nur'un nazikane, nezihane bir dili var. Fakat e, bu inkar-ı uluiyet fikriyle insanlar o kadar ileri gidip o kadar hak hakaret amiz e, tabirlerle ehli imana saldırıyorlar ki böyle şiddetli bir hiddet e, Üstad'da hasıl olmuş, o yüzden böyle cümleler kullanıyor güya ehl-i imanı ahmaklıkla suçluyorlar. Halbuki ortaya koydukları şey öyle ortalama bir ahmağın bile söyleyemeyeceği şey. Onun için Üstad böyle ey ahmakul humakadan yani ahmaklığın en ileri derecesinden tahammuk etmiş ahmaklaşmış sarhoş ahmak. Evet. Ahmak, ahmak üstü ahmak, süper ahmak ama sarhoş üstelik bir ahmak. Başını tabiat bataklığından çıkar. Arkana bak. Zerrattan seyyarata kadar, atomdan gezegenlere kadar, bütün mevcudat, ayrı ayrı lisanlarla şehadet ettikleri ve parmaklarıyla işaret ettikleri bir Sani Zülcelal'i gör. Yani bütün eserler ustasını gösterir. Tüm kainat buna şahit. Yani mu muhteşem e, ince sanatlar, hesaplı e, ürünler ortaya konuyor. Sürekli yaratılıyor. Bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ı gösteriyor, anlatıyor. Bunu görür. Tanı. ve o sarayı yapan ve o defterde sarayın programını yazan nakkaş ezelinin cilvesini gör yani bir defa sarayı yapmıştır sonra saraydaki icraatları da yapan o kanunları da o koymuştur ve o kanunları da icra eden bizatihi yine odur evet. böyle bakmazsan hiçbir şey izah etmiş olamazsın evet. ve o sarayı yapan ve o defterde sarayın programını yazan Nakkaş-ı ezeliğinin cilvesini gör, fermanına bak, Kur'an'ını dinle, o hezeyandan kurtul. İkinci misal, gayet vahşi bir adam, muhteşem bir kışla dairesine, dairesine girer. Gayet muntazam bir ordunun, umumi beraber talimlerini, muntazam hareketlerini görür. Bir neferin hareketiyle bir tabur, bir alay, bir fırka kalkar, oturur, gider. Bir ateş emriyle ateş ettiklerini müşahede eder. Daha önce hiç ordu görmemiş vahşi bir insan böyle muhteşem bir ordunun muhteşem bir manevrasını seyrediyor. Onun kaba vahşi aklı bir kumandanın devletin nizamatıyla ve kanunu padişahı ile o kumandanın emrini, kumandasını anlamayıp inkar ettiklerinden o askerlerin iplerle birbiriyle bağlı olduklarını tahayyül eder. O hayali ip ne kadar harika bir ip olduğunu düşünür, hayrette kalır. Evet. Şimdi o muhteşem bir ordunun muhteşem manevrası var. Neye göre yapılıyor? Bir, bir emir komuta zinciri var ortada. Fakat bundan haberi yok o vahşinin, dağdan inme insanın. Devlet nizamı diye bir şey bilmiyor. Emir ve itaati bilmiyor. Dolayısıyla sanki beraber hareket eden o insanların birbirine bağlı maddi bir şeyle bağlı bir hareketince edince hepsi hareket etmek zorundaymış gibi bir tahayyülle karşı karşıya kalıyorsun. Böyle bir iddiada bulunuyor. Sonra gider. Ayasofya gibi gayet muazzam bir camiye. Cuma gününde dahil olur. O cemaat-i Müslüminin bir adamın sesiyle kalkar, eğilir, secde ederek oturduklarını müşahede eder. Manevi ve semavi kanunların mecmundan ibaret olan şeriatı ve şeriat sahibinin emirlerinden gelen manevi düsturlarını anlamadığından, o cemaatin maddi iplerle bağlandığını ve o acip ipler onları esir edip oynattığını tahayyül ederek, en vahşi insan suretindeki canavar hayvanları dahi güldürecek derecede maskaralı bir fikirle çıkar gider. Evet. cami de görmemiş cemaat de bilmiyor dini bilmiyor, dinin emirlerini bilmiyor emre-i taatin, kulluğun farkında değil, böyle vahşi bir insan camiye girdiğinde bir cuma vaktinde o insanların o muntazam hareketlerini görünce aslını bilemediği için onların adeta birbirlerine maddi bir bağla bağlı olup birinin hareketini hep beraber hareket ettiklerini zannediyor tahayyül ediyoruz kuruyor çok komik bir e, duruma düşüyor işte aynen bu misal gibi sultan ezel ve hatsiz hadsiz muhteşem bir kışla sola şu aleme evet yani bu alem bir açıdan bakıldığında Cenab-ı muhteşem bir kışlası her şey ona itaatte zerrelerden güneşlere kadar her şey bir asker gibi onun emrine amade evet ve o mabud Ezelinin muntazam bir mescidi olan şu kainata, diğer tarafında kainata baktığımızda muntazam bir mescit, her şeye bir kulluk vazifesi yüklenmiş, o vazifeyi ifa ediyoruz. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler değil, cansızlar da kendilerine verilmiş bir fonksiyonu icra ediyorlar. Yani bir çeşit kulluk yapıyorlar. Bu açıdan bakıldığında kainat muhteşem bir mescit hükmünde. Mescidi olan şu kainata mahsı vahşet olan yani vahşetin ta kendisi olan inkarlı fikri tabiatı taşıyan bir münkir giriyor. Evet, böyle tabiat ön yargısıyla inkarlı fikri tabiat yani Allah'ı reddeden ve tabiat fikrini taşıyan bir insan hünkârcı bir insan giriyor bu kainata o sultan ezelinin hikmetinden gelen nizamat-ı kainatın manevi kanunlarını birer maddi madde tasavvur ederek kainatta da işte aynen o kışla da olduğu gibi muntazam hareketler var zerreler de muhteşem e, manevralar yapıyor güneşler de muhteşem manevralar yapıyor vücudumuzun içerisinde muhteşem manevralar dönüyor her şeyde böyle muntazam Askeri manavralar gibi beraber birlikte hareket var, standart, tek düze disiplinli bir hareket var. Nasıl ki ordunun muntazam hareketleri manevi bir kanuna bağlıydı emir ve itaat kanununa, maddi bir şey yoktu aralarında. İşte kainattaki bu muhteşem sevk ve idare de belli kanunlara bağlı, fakat bu kanunların da maddi bir varlığı yok, zihinsel bir varlığı var kitabi bir varlığı var. Dolayısıyla kanunları tek başına kabul etmek bu muhteşem manevraları izah etmez. Mesela o saray mesela diyelim ordunun kazandığı muhteşem bir harbi izah etmez. Yani muhteşem bir taktik vardı. Taktik yetmez. Muhteşem bir taktik muhteşem bir şekilde icra edilmeliydi. Evet. Hem o taktiği veren hem o taktiği icra eden beraber düşünülmek zorunda. Kainattaki bu muhteşem e, adet-i program hem yazıcısı hem icracısı Cenab-ı bu Maddi bir varlığı yoktur. ilmi bir varlığı vardır. Onun emri ve emre itaat eden kainattaki Cenab-ı Hakk'ın kulları var. Askerleri var. Her şey Cenab-ı Hakk'ın bir askeri. Buna itaatle ortaya çıkan şeyi biz gözlüyoruz. Gözlediğimiz şeye mikroskoplarımızla, teleskoplarımızla gözlemlediğimiz bu şeylere kanun diyoruz. Sonra da bu kanun onların izahıymış gibi telkin ediyoruz. Halbuki kanun müşahede ettiğimiz şeylerin ifadesidir. Muhteşem manevraları ifade ediyoruz. Bunun ne olduğu sorusu soruluyor zaten. Yoksa kısır döngü oluşur. Böyle bakıyoruz. Böyle muhteşem bir nizam var. Ve ona, ona bu kanun diyoruz. Niye böyle muhteşem hareket ediyorlar? Çünkü kanun var. Bu tam bir kısır döngüdür. Evet. Dolayısıyla bu muhteşem manevraların arkasında muhteşem bir nizamı gördük. Bilim de bunu görüyor. İşte bu muhteşem nizamı kim yazmış, kim icra ediyor? Bunu söylediğimizde gördüğümüz şeyin Cenab-ı Hakk'ın emriyle, telkiniyle hareket eden, muhteşem manevralar yapan kainat ordusuyla karşı karşıya olduğumuzu anlayacağız. O zaman aradaki muha muhalefet, ar aradaki zıtlaşma, ar aradaki uyumsuzluk kalkacak. Bilim aslı itibariyle Cenab-ı Hakk'ın sanatının bir tasviri olduğundan imana hizmet e rolünü, asli rolünü e tekrar omuzlarına alacak. Evet. O sultan ezelinin hikmetinden gelen nizamat kainatın manevi kanunlarını... Yani o Hak ile mani bir nizam vermiş kainata, mani bir kanun bu. Birer maddi madde tasavvur ederek, bunları sanki gerçekten maddi bir şeymiş gibi kabul ederek ve saltanatı rububiyetin kavanin itibariyesi. Cenab-ı Hakk'ın kainatta bir saltanatı var işte her şeyi kendisine itaat ettiren bir saltanatı var. Fakat bu kanunlar zihinseldir, ilmidir yoksa ortada bir varlığı yoktur. Aynen devlet nizamı gibi, ordu nizamı gibi. Ve o mağbūdezerinin şeriatı i kübrasının manevi ve yalnız vücut ilmisi bulunan ahkamını ve düsturlarını. Yani din nasıl kanunlar mecmuasıdır? Ama sadece kitabidir. İnsanları zorlamaz. İnsanları uydukları zaman intizam altına girerler. Mesela Cuma namazını kılarken insanlar o intizamı gösterirler. O kitap onları zorlamaz o kitabı uymaktan hasıl olan bir e, intizam içerisine girer insanlar. Dolayısıyla ilmi bir vücudu var dinin. Onun icrasıyla biz e, mesela cuma namazındaki muhteşem e, nizamı görüyoruz. Evet. Manevi ve yalnız vücud ilmisi bulunan ahkamlarını ve düsturlarını birer mevcudu harici, sanki dış alemde bir varlığı varmış ve maddi bir madde tahayyül ederek, Kudret ilahiyeniyenin yerine o ilim ve kelamdan gelen ve yalnız vücud ilmiği bulunan o kanunları ikame etmek, ellerine icat vermek, sonra da onlara tabiat namını takmak ve yalnız bir cilveyi kudreti rabbani olan cilveyi kudreti rabbani olan kuvveti bir zi kudret ve müstakil bir kadir telakki etmek misaldeki vahşiden bin defa aşağı bir vahşettir. Evet. Yani dinin kanunları insanların hayatlarını düzene sokuyoruz. Bu zorla sokmuyor, maddi bir varlığı yok. Kanun var, kanuna itaat eden insanlar var. Evet. Dolayısıyla kainatta da aynı şekilde kanunlar var ve kanunlara itaat eden varlıklar var. Bu itaati gördüren arkasında bir kudret var. Fakat o kudret bir ilim ve iradeye göre işliyor. Bir ilim programı çiziyor. Ve sonra iradesiyle onları varlık sahasına geçirmek istiyoruz. Sonra da kudretiyle varlık sahasına geçiriyoruz her bir şeyi. Evet. Bir ilim, irade ve kudretten sonra bu muhteşem e, icraat ortaya çıkıyor. Kainattaki saltanat ortaya çıkıyor. Evet. Onun arkasındaki ilmi ve iradeyi görmeyip sadece kudreti görmek ahmaklıktır. Kudret varsa kudret nereye ait? Kimden kaynaklanıyor? Nereden geliyor? Hem de o kudret eğer Ortada görüldüğü gibi muhteşem bir disiplin içerisinde işliyor. Muhteşem sanatlar ortaya koyuyorsa arkasındaki ilim kaçınılmazdır. İlimi iradeyi ve kudreti bir zata atfetmeden izah etmek de zaten mümkün değil. Tek başına kudreti kabul edip o da tabiat deyip işin içinden çıkmak mümkün değil. Bu insan düşünce e, ciddiyetine yakışmayacak bir yaklaşım olur. <gülüyor> o yüzden bu vahşi o misaldaki vahşiden çok daha ciddi bir vahşet taşıyorsun. Alors sul tabiyonların mevhum ve hakikatsız tabiat dedikleri şey yani sadece kafalarında olan bir gerçekliği olmayan tabiat dedikleri şey. Olsa olsa ve hakikati hariciye sahibi ise ancak bir sanat olabilir. Yani tabiat dedikleri şey nedir diye düşündüğümüzde olsa olsa dış alemdeki varlı olan bir şeyden bahsediliyorsa yani bu dağ, taş, bulutlar, yıldızlar bunlardan bahsediliyorsa tabiat derken bu bir sanattır. Saniye olamaz. Soru da bu sanatın nereden çıktığıdır zaten. Biz tabiat dediğimiz şey eğer bu gördüğümüz şeylerden ibaretse biz buna sani arıyoruz. Onu yaratanı ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunun için düşünüyoruz. Evet. Kainat sanatsa eğer yani ortaya konmuş dışarı dış varlı olan bir şey ise kainat ancak bir sanattır. Tabiat bir sanattır. Sani olamaz. Sanatkar olamaz. Bir nakıştır, nakkaş olamaz bu açıdan bakıldığında. Ahkamdır hakim olamaz. Diğer tarafın diğer tarafta mevcut hakikati haricisi yoksa, dış halinde bir vücudu olan maddi bir şey değilse eğer bahsettiğimiz şey. Ahkamdır hakim olamaz. Bir hükümdür ki aynı dörtteye konuş kurallar ve Kurallar koyan olamaz. Kuralın kendisidir tabiat şey madem. Yine bu kuralları kim koymuş? Soru semenakla geliyor arkasında. Bir şeriatı fıtriyedir şari olamaz. Fıtrat şeriatıdır, yaratılış kanunlarıdır, yaratılış kurallarıdır, yaratılış disiplinidir. Dolayısıyla bu disiplini ortaya koyan değildir tabiat. Mahluk bir perde izzettir, yaratılmış bir izzet perdesidir. Yani Cenab-ı Hakk kainattaki icraatına bazen perdeler koyuyor. Çünkü bazı insanlar, kısa nazarlı insanlar Cenab-ı Hakk'ın bu icraatında kendisine yönelik, hoşuna gitmeyen bazı şeyler bulup itiraz etme durumu olabiliyor. Onun için Cenab-ı Hak icraatına bazı perdeler koyuyor, izzetini korumak için. Mesela bahsedildiği gibi başka Risalelerde, mesela Azrail'i yaratıyor Cenab-ı Hak ölümle vazifeli olarak. Niye? Çünkü ölümün çirkinliklerini görünce insanlar ecelin Allah'tan olduğunu bildikleri için Allah'a itiraz etme durumu söz konusu olur. Cenab-ı Hak bir perde koyuyor bu kısa nazarlı insanların gözünde çünkü ölümün güzelliklerini göremedikleri için canları yanınca itiraz edebilirler. Onun için melaikeyi yaratıyor. Hatta Hz. Azrail de kulların benden küzecekler onların en kıymetli varlıkları canlarını alacağım deyince sizin aranızda hastalıklar perdesini koyacağım, musibetler perdesini koyacağım diyor Cenab-ı Hak. Onu da, ona da bir çeşit perde izzet koymuş oluyor. Dolayısıyla kainattaki bu hadiselerin arkasında da bütün tesir Cenab-ı Hakk'a fakat bazı tesirlerin yanlış mütahale edileceğini bildiği için Cenab-ı Hak bazı araya perdeler koyuyor ki sebep dediğimiz şey, tabiat dediğimiz şey bundan ibarettir. Münfail bir fıtrattır yani yaratılmış yapılmış edilgen bir fıtrattır. Fatır bir fail olamaz. Tabiat dediğimiz şey yaratıcı bir fail olamaz. Çünkü kendisi yaratılıyor, kendisi yapılıyor. Eğer bu hüküm de olsa, efendim, kurallar, kaydeler de olsa bunların kendileri de yapılıyor. Kanundur, kudret değildir. Aslında çok daha net bir şekilde tabiat dediğimiz şey eğer bir kanunsa, işleyen bir kudret var ortada. O ayrı bir şey, kanundan ayrı bir şey. Kadir olamaz, hele de kudret sahibinin kendisi olamaz. Mistardır, mastar olamaz. Aslında kaynak değildir yani tabiat, tesirin kaynağı değildir, tesirin adeta izleridir. Yani belli bir program üzerinde işleyerek e, e, Cenab-ı Hakk'ın kudreti kainatta hüküm ferma hikmeti gereği bir nizam koymuş. Nizamın çizgileridir, onun üzerinde işliyor adeta Yani programın üzerinde işleyen e, bir kudret gibi. Evet. Bugünkü sohbetimizde burada bırakalım inşallah. Daha sonra devam edeceğiz. Subhaneke le ilme lella illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahirud davanan elhamdülillahi rabbil alamin elfatiha.